يا أيها الذين آمنوا تقوا الله قت قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهم رجالا كثيرا ونساء والتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا صديدا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 Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. İnşallah bugünkü derste çok uzun olmamak kaydıyla <gülüyor> Selefi Salihinin, ümmetimizin, Selefinin <gülüyor> Nasr'ı nasıl anladığı, Nasr'a nasıl anlam yüklediğine dair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 Yürüydüğün en yubedilu kelam Allah. Fetih Suresinden bir ayet, 15 numaralı ayet. Diyor ki İmam buhari Allah-u Teala'nın şu ayetinin, şu kavlinin fermanının babı nedir? Onlar Allah'ın ayetlerini tebdil etmek, yani değiştirmek istiyorlar. <gülüyor>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 Selefte Vakıyı tefsir yoktur Yani ne demek vaki tefsir ya yani selefin tefsirleri hiç güncel değildir ya takılmışlar 1400 yıl öncesini hala daha öyle gidiyor. Şu bak bile selefin tefsirinin ne kadar güncel olduğunu ne yapar Ortaya koyar Şu bak bile selefin tefsirinin ne kadar güncel olduğunu ne yapar Ortaya koyar Bunu müfessirler böyle anlamışlar ama Koskoca İmam Buhari Muhaddis Buhari böyle anlamış.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 Delili ne? Delili ne? İbni Voddah'ın Elbida ve Nehyu Anha adlı kitabındaki rivayeti. Bu ilmi ki bizzat he, kim? İbrahim'in Abdurrahman el Özdri açıklıyor. Ey El-Kitab ve Ha Demek ki biz bu tefsirimizi indi tefsir olarak ne yapmadık ortaya koymadık. Kimden? Bizzat adısı rivayet eden raviden. Bir kural vardır.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 Adil olmaları. Sahabenin en büyük özelliği nedir? Adil olmaları. Sahabenin hepsi nedir? Uduldur değil mi? Şimdi size sorsam desem ki İbni Ömer'in cehve ve tadil durumunu bana söylesin biri. Enes bin Mali'in cerh ve tadil durumunu biri söylesin bana. Ebu Hureyre'nin cehve ve tadil durumunu biri söylesin bana. Sıkamı değil mi? Zabıt mı? Gayrı zabıt mı? Muhtalit mi? nasimi mi? Böyle bir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 intihal kelimesini kullanıyor intihal intihal bazı profesörler intihal ediyor tezlerinde intihal var bilen var mı anlamını intihal? Alıntı. Başka. He? Başkadır alıntı yapıyor. Ama nasıl alıntı yapıyor? Nasıl alıntı yapıyor? Nispet etmeden alıntı Çalma. yapıyor değil mi? Yani ben bundan 50 yıl önce bir kitap yazmışım. Kitabımı basmamışım. Bir yerde kütüphanede duruyor bu kitap.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 Dedik ki Allah'ın kelamını nasıl tebdil ederler? Lafsen yapamadılar ama manen ne yaptılar? Allah'ın kelamını ne yaptılar? Tebdil ettiler değil mi? Şöyle bir bakın çevrenize. Şöyle bir bakın. Kaç tane insan çevrenizde Allah'ın kelamı gayrı mahluk diyor? Kaç tane? Yaratılmamıştır diyor. Kaç tanesi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 Mesela Recep ne diyor ayet-i Allah işitendir, görendir. O kadar diyor. ispat. Ama ben diyorum ki sana tensil ve ispatla ne yap bunu bağdaştır. Yok mu? Söyleyebilecek. Mehmet ne diyor ayet-i İlk baştan <gülüyor> nef yediyor. O hiçbir şeye benzemez. Ondan sonra ispat ediyor. Ama işte iki lafı bana birleştireceksin. Yok mu? Benim, benim, benim, benim. Çok basit. Benim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 bu hadisin kapsamına gelen müminlerden eylesin evet